Selamı, ve ve ve jami al Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. <gülüyor> <gülüyor> Geçen haftaki dersimizde Maide suresinden Altıncı, beş, dördüncü, beşinci, altıncı ayet-i kerimeleri işlemiştik değil mi? Yedinci ayet-i kerimeye gelmiştik. Sekiz ve dokuzu görmüş müydük? Yok. Evet. Görmedik değil mi? O zaman kısaca değinmeye çalışalım inşallah Teala. Evet. Vaktimizi epey almasın. Abdest ayetinden sonra... Allah Azze ve Celle, Wazkuro asanjibillah, Wazkuro nimet Allahi, Alikom, Wamithaquhu Llizi, Bihi. If kulum semiğna, Waatğna, Wataqullah, Inna Allahu Alimun Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayınız, yani unutmayınız. Değil وَمِيْثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ Ve sizden aldığı misakı size karşı yeminleriniz, ayetleriniz, iman ve şehadetinizle aldığı misakı da hatırlayınız, unutmayınız. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا Hani demiştiniz ki, biz işittik ve itaat ettik ya Rabbi. وَاتَّقُ <gülüyor> اللّٰهَ <gülüyor> sakınınız korkunuz İnna Allahu alimun sudur şüphesiz ki Allah göğüslerde, kalplerin içinde olanı bilicidir. Biz daha önce gördük ki Allah azze ve celle El yevme etmeletu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti demişti. Biz dini ikmal etmeyi görmüştük. bu etmem tu nimeti. İkmal sanki bir şeyin sonrasından kâmil olan tarafına doğru tamamlanması. İtmam da bir şeyin başından sonuna doğru tamamlanması. Onun için dininizi tamamladım demiyor, nimeti tamamladım. Nimeti artıra artıra tamamladı nimeti çoğalta çoğalta tamamladı. Din de kamildi aslında ama biz kamil olarak bu dini bilmediğimiz için haberimiz olmadığından hepsinden Allahu Teala en sonunda dedi ki size dininizi ikmal ettim. Halbuki din kamil idik Allah katında. Eksik değildi. Bu bakımdan din tamamlanmadı, nimet tamamlandı, din kemara erdi. Şimdi biz anlıyoruz, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle gökten indirdiği yağmurları zikrederken, yerden bitirdiği nebatı zikrederken, bize verdiği gözleri, kulakları, ana rahminden bizi dünyaya hiçbir şey bilmediğimiz halde çıkarıp bizde o ana rahminde göz, kulak, burun, kalp, ciğer, düşünme imkanına, düşünme melekesine sahip olan bir akıl, beyin verdiği. Bizi dünyaya böyle çıkardı. Hiçbir şey bilmiyordum. İşte bütün bunları zikrederken Allah nimet olarak zikrediyor. Peygamberin gönderilişini, peygamberlerin gönderilişini, kitapların insanlara indirilişini Allah azze ve celle nimeti olarak zikrediyor. Bunlar hepsi nimettir. Onun için ayet-i kerimelerde ve men yutti'allaha ve rasule feulayka ma'allazina en'ama'llahu aleyh kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği. Kimdir o nimet verdiği kişiler? Minen nebiyyine ve s-siddiqine, ve şuhedai ve salihin. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, o ahiret gününde ve dünyadayken Allah katında kimdir? Kimlerle beraberdir? Peygamberlerle. Siddik olan kimselerle şüheda ile ve salihlerle beraber olacak. Bu dört tabakayla beraber olacak. Bu dört cümleyle beraber olacak. Bu hassun e onlara dost olmak, arkadaş olmak ne kadar güzeldir. Kur'an-ı Kerim'de yine Allah Hazirecile sık sık özellikle beni İsrail için hatırlatır. Bilirsiniz biraz sonraki dersimizde veya ileriki dersimizde göreceğiz. Allah-u Teala beni İsrail'e birçok nimetler verdi. Neydi bu nimetler? Firavun onları kahrediyordu. Onların zürriyetini kurutuyordu. Kadınlarını ellerinden alıp çocuklarını yok ediyordu. Kesiyordu. Yeni Daha beşikteki çocukları kesiyordu. Ve bunları köle gibi çalıştırıyor. Öldüresiye açlığına bunları çalıştırıyordu ve bunları kendisine kul ediniyordu. Şimdi Allah Azze ve Celle ne yaptı onlara nimet olsun diye ve Firavun'a da ders olsun Firavun'a ilah olmadığı, insanlara Rab'lık taslaması karşısında, onun da basit bir insan olduğu fakat şeytanın insanların nefislerini aldattığı ve şeytanın insanları insana kul etmesinden ötürü Allahu Teala ne yaptı? O Firavun'un gücünü kırmak, o Firavun'un aslında aziz değil zelil bir kafir olduğunu insanlara öğretmek için Musa Aleyhisselam gibi insanları gönderdi peygamber olarak. <gülüyor> Ve o geldi onları orada Allah'ın izniyle birçok mucizelerle ne yaptı? Beni İsrail'i birkaç gidiş gelişle yani Mısır'a birkaç hicret seferinden sonra Beni İsrail Allah'ın izniyle kurtardı. Fakat onlar daha yeni geçmişlerdi ki Kızıldeniz'i o koskoca mucizeyi gördükleri halde efendim kurbağaların yanmasını yemeklerin, çanakların, kazanların büyük küplerin içindeki yiyeceklerin kan gibi olması, çekirge istilasına uğraması Mısır'ın anlıyor musunuz? Bütün bu Allah'ın ayetleri yani bu bela, imtihan ayeti, öbür taraftan rahmet ayeti geliyordu. O da peygamberin mucizesiydi Aleyhisselam. Kimin? Musa Aleyhisselam. Bu mucizeler karşısında denizi İsrail dağ gibi büyüyen o mesela açıl. Hani bunu da asasını denize vurduğu zaman ne oldu diyor? Koskoca daha parçaları gibi diyor, fırladı o sular, açıldı ve suyun içerisinden geçtiler. Tabi Firavun ve ordusu helak ordu. وَدَنْبَرْنَ مَا كَانَ يَسْنَعُ Firavun'un yaptığı her şeyi yok etti helak ettik. Şimdi ardından hemen çıktılar, dediler ki, efendim. İşte bizim de onların ilahları gibi kabileler, topluluklar, medeniyetler, insanlar gördüler, bize de bir ilah yap dediler. Musa Aleyhisselam Tura gitti, hemen isyan ettiler, puta tapmaya başlattı Samiri onları, Musa'ya. Ardından hadi şu şehire girin dedi Kudüs'e, hayır biz girmeyiz, sen git. Hadi git sen ve Rabbinle savaş, biz burada oturuyoruz. Girin şu şehire, orada size rızık var işte Allahu Teala size imtihan edecek, bereketlendirecek Kudüs ve çevresini. Hayır biz gitmeyiz. Orada zalim bir kavim var. Onlar çıkmadıkça biz oraya nasıl gideriz? <gülüyor> durmadan isyan, durmadan itaatsizlik, durmadan karşı gelme. Ondan sonra isyan ettiler Tur Dağı'ndan dönüşünde sabretmediler. Allahu Teala 40 sene bunları çölde imtihan etti. Süründürdü bunları tabiri caizse insan tabiri. Yani hak ettikleri bir azabı gördüler ve süründüler. Onuncu için sık sık Kur'an-ı Kerim'de Ya Beni İsrail, Ey İsrail oğulları, yani Ey Yakub Aleyhisselam'ın oğulları, اذkırوا ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve avpu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyya tahabun. Benim size, sizin üzerinizde olan nimetimi hatırlayın, unutmayın. Ne kadar nimetler var beni İsrail'e Allah. In. ufu bi ahdi benim ahdime vefa gösterin yani bana vermiş olduğunuz söze ve imana sadık kalınız ufi <gülüyor> bi ahdikum sizin karşılığını karşılığında ben vereyim ben de ona vefa göstereyim yani siz bana imanla ben de size dünyada temkin dünyada huzur efendim dünyada izzet ahirette de saadet ahirette de kurtuluş vereyim wa iyya tafahmun bana kaçınız. Benden korktunuz, bana kaçınız. Ne için? Allah'tan korkmasını emrediyordum. Allahu Teala, ben İsrail işim. Şimdi, biz burada anlıyoruz ki, Allah Azze ve Celle, hakkı batıldan ayırarak, bize nimetini izhar etmiştir. Namazı, bize emretmekle, abdesti emretmekle, zekâtı emretmekle, husûlü emretmekle, evliliği emretmekle, zina ve poğuştan bizi koruyarak birçok nimetlerini Allahu Teala izhar etmiştir. Evet, mesela beni İsrail, Musa aleyhisselam'dan yemek istediler, işte bize arabinden yemek iste bir şeyler indirsin. Rabbine dua et bize efendim şunu indirsin, Rabbine indir bize mercimek indirsin, Rabbine dua et bize fasulye indirsin, bakla indirsin, efendim şunu indirsin, bunu indirsin diye en sonunda kudret helvası ve efendim bıldırıcı eti indiriyor allah Teala. Bütün bunlar karşısında yine bu insanlar azıyor, yine bu insanlar peygambere baş kaldırıyorlar Bütün bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve allah Teala hep benim nimetimi hatırlayın der. Enni <gülüyor> faddalkum alel alamin. Ben sizi bütün o günkü yeryüzündeki insanlardan üstün kılmıştım. Size öyle büyük nimetler vermiştim. İnsanlık bakalım hangi ızdırabı çekiyordu, hangi zulümler dünyada işleniyordu, gerçekten öyle. İnsanlar insanları nasıl katlediyor, nasıl zulmediyordu o gün vahşice? allah Teala ben size bu kadar nimette bulundum diyor. Ve sizi insanlardan üstün kıldım. Size o gün faziletli kılmıştım. İşte bakıyoruz ki Allah'ın gönderdiğini hüvvet, Peygamberlik, Risalet, ilmi Allah'ın bize en büyük nimeti. Küfrü, şirki, imandan ayırması, imanı bize tanımlaması, kendisi nasıl kul olacağımızı bize öğretmesi Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de şu ayetler geçer. Yani bu ve o benzeri ayetler vardır. Bakara Suresi 211. Waman yabdil nimet Allah min bagdi ma jaaedhu fihnallah shadil alaqat kim kendisine Allah'ın nimeti geldikten sonra o nimeti tebdil ederse yani nedir onu verir başka şey alırsa yerine nimeti verip yerine azap alırsın nimet yani hangi tür nimettense iman nimeti <gülüyor> İslam nimeti vahiy nimeti itaat nimeti takva nimeti bunları verdiğin zaman yerine nedir zıttı ve karşıtı gelir oturur. Kim Allah'ın verdiği nimeti kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah çok şiddetli ihat ve ceza sahibidir. Neden? Nimeti mısaktan sonra Allahu Teala zikrediyor. Size misak, sizin misakınızı aldım. Yani sizin ahdinizi aldım. Bana itaat edeceğinize, peygamberimizi dinleyeceğinize söz verdiniz ama bundan sonra bu nimeti değiştirdiniz. Kur'an-ı Kerim'de, Enfal Suresi'nde mesela 53. ayet-i kerimede ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمُ غَيْرَ النِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِنَّ اللّٰهَ Allah Azze ve Celle herhangi bir topluluğa, bir kavme vermiş olduğu nimeti o topluluk o kavim, nefislerinde olanı başkasına değiştirmedikçe yani buradaki tahhir, nefislerinde olanı tahhir, nefislerinde olanı değiştirme neydi biliyor musunuz? nimetti. Çünkü ayette bakın ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ lem يَكُوا مُغَيِّرًا Allah hiçbir zaman değiştirici olmamıştır. Neyi? Neyi? نِعْمَةً Ni'met bir nimet. Nasıl? Genel anlamda, şamil anlamda bir nimet. İslamiyeti, imanı, peygamberlerin mucizesini, peygamberlerin yardımını, öncülüğünü, önderliğini, yol göstericiliğini, rehberliğini anlatıyor ve ona nimet diyor. Yani bizi putlara ibadetten, tagutlara ibadetten kurtarıyor. Hayatımızı, özgürlüğümüzü Allahu Teala bize bahşediyor ve bunu nimet olarak isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Lem yekun ni'meten. لَمْ يَكُمُ غَيْرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ Bir kavme vermiş oldu o nimeti. Tâ ne zamana kadar? Ta ki onlar bi enfosihim. O nimet onlara gelip de nefisler o nimeti kabul ettiğinde İslam olmuşlardı. Onlar İslam'ı tahhir ettikleri zaman yani İslam'ı içinden başkalaştırdıkları zaman dini ve imanı kendi nefislerinde, kalplerinde başkalaştırmaya başladıkları zaman Allah onları değiştirir. Onun için Türkiye'de herkes bu ayeti yanlış yorumluyor. Efendim Bir kayım kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştiremez. Hayır! Bu ayetin yorumu yanlış yapılıyor. Efendim bir kayın kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Ama Allah-u Teala Kur'an'da iki ayet zikreder. İkisi de nimeti değiştiren topluluklardan söz ediyor. Küfürden İslam'a gelenlerin kendilerini değiştirdiğinden söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. Onun için yanlış yorulmuyorlar ayeti. Oturmuşlar, sosyolojik kanunlar çıkarıyorlar ayetten. Efendim Şöyleymiş, böyleymiş. Cevdet Said'in kitabını her okuyan insan tamam Cevdet Said doğru söyledi zannediyor. Halbuki iyice düşündüğünüz zaman nimetin tahiri söz konusudur Kur'an-ı Kerim'de. Onun için peygamber de kim sizden bir münkeri görürse onu değiştirsin diyor. مَنْ رَعْمِنْ مِنْكُمْ مُنْكَرَمْ فَلْيُغَيِّرْهُ بَيْرِهِ۪ي۪ Münkeri değiştirsin, onu ıslah etsin. Tamam, kavim nefisleri değil, münkeri görürse değiştirsin diyor. Yani İslam'a gelme noktasında bizim dışımızda olan bir şey değiştirilmesi lazım. Bir Ayrıca bizim nefislerimizde olan bir şeyin değiştirilmesi veya bir şeylerin değiştirilmesi gerekir ki buna da hidayet denir. Hani için Kur'an-ı Kerim'de kim kendini değiştirirse, küfürden İslam'a girerse diye tahhir kelimesi değiştirme kelimesi kullanılmaz hiçbir zaman. Fiili yok. Ya hidayettir, ya imandır, ya tövbedir. Tamam mı? Ya ameli salihtir. Bunlarla Allahu Teala İslam'ın dışından olan bir halden İslam'a gelmeyi bu şekilde izah eder. Yoksa bu bir kavim kendini değiştirmedikçe ayeti iman nimeti sahibi olan bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları dinden Allah onları imandan mahrum etmez. Allah onları hidayetinden dışarı çıkarmaz. Önce bu insanlar nefislerindeki nimeti değiştirdikleri için yok oluyorlar, helak oluyorlar ve dinden çıkıp sapıyorlar. Olayın özü bu. Mesela yine tevhidle ilgili bir nimet kavramı var burada. Nimet, tevhidi izah ediyor. Elem tera ile lezine beddelu ni'metallahi kufran. Sen görmedin mi ey Resulüm? Bildin anlamında burada tabi. Sen görmedin mi, bilmedin mi derken aslında bildin anlamında. O, Allah Azze Celle. O Allah'ın nimetini küfürette teddil eden, küfre çeviren insanları görmedin mi? Yani nimeti verip karşında küfür alanları görmedin mi? Ve ahel luqahum dar bawar, sonra da kavimlerini daral al bawar, helak olan, hiçbir şey kalmamış olan bitkisi, arazisi, zirahti, altı olan, kub fakir çolak, yoksul bir toprağa çeviren o kavmi görmedim de niye Allah'ın azabı gelmiştir Lut, kavmi. Lut kavmine İbrahim 28. ayet Kur'an-ı Kerim'de yine İbrahim 34. ayet kerimesinde وَاِنْ تَعُدِّنْ يَمَاتِ اللّٰهِ la تُحْسُوهَا Eğer siz Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya çalışsınız la تُحْسُوهَا mümkün değil onu saymanız, kuşatmanız, bilmemiz ihata etmeniz kavramanız imkansızdır Allah'ın o kadar insan üzerinde çok büyük nimetleri var. E, bu kadar nimetlerin karşında şu kadarcık kulluk, layık mı haşa bu Allah'a? Allah bu kulluğa layıktır? Allah'ın bize verdiği nimetler. Bu karşılığında acaba bu kadar kulluk yapılır? Bugün Müslümanların yaptığı kulluk mu yapılır? İşte bu nimetlere şükrü eda edilmediği için Allah-u Teala bizi kendilerini değiştirmiş insanlar olarak Kur'an'da zikrediyor nimeti kavramayan ve o nimete şükretmeyen Müslümanları veya da bizden önceki ümmetleri Allahu Teala değiştirmiştir. Allah insanı değiştiriyor. İnsanı değiştiren Allah'tır. Başka hiç kimse değil. Değiştiren Allah'tır. Yani değiştirmeyi halk eden Allah'tır. Ancak vesileler başkadır. Onlar da Allah halk eder. O da ayrı bir imtihandır. Mesela geliyorlar diyorlar ki ya Rasulallah, biz hastalanıyoruz işte. Efendim e, bazen afsunlama denen gibi şeyler var. İşte ya Resulullah dua okuyup da kendimizi tedavi eter mi? İlaç kullanmayalım mı? Şunu yapmayalım mı? Bunu yapmayalım mı? Tedavi olun diyorlar. Ya Resulullah diyor birisi diyor bu Allah'ın kaderinden kaçmak değil mi? Hayır diyor. Tedavi olmak, ilaç kullanmak da Allah'ın kaderindendir. Bir Allah'ın kaderini terk edeceksin. Sonra diyeceksin benim kaderim buymuş. Senin kaderin bu değil. Sen kendine zulmediyorsun. Allah'ın kaderi insanı kurtuluşuna götüren yoldur. Dalalete götürme, hiç şeytanın kaderini okudunuz mu Kur'an'da? Şeytanın kaderi var mı hiç? Küfre gitmenin kaderi var mı hiç? Allah'ın emrettiklerine tevekkülle sarılmak, iman ve azimle sarılmak kaderdir. Bunu terk ettiğin zaman öbür kaderin tokatını yersin. Bakınız, Allah'ın imtihanıdır bu. Evet. Demek ki nimet böyle, Kur'an-ı Kerim'de hem iman, hem İslam, hem tevhid anlamına geliyor. Mesela Naha Suresi 83. ayet-i kerimede يَعْرِفُونَ <gülüyor> نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْفَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Ben İsrail, Yahudiler, Müşrikler hakkında. Onlar Allah'ın nimetlerini bilirler yakinen tanırlar fakat sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Şimdi siz insanlar hep nimet deyince ekmek, işte domates, peynir yok. yiyecek küçük, küçük şeyler anlıyor. Nimet. Nimettir işte ya. Ekmeğin nimettir diyorsun. Maddi, Maddi olarak. Tamam da rızıktır. Anlıyorum. <gülüyor> o da nimetin içerisindedir. Peki başına koyuyor. yerden ekmeği kaldırdığı zaman aman o kadar dindar oluyor ki o köşedeki bir ekmeği alıp efendim betonun üstüne koyması veya işte bir yeşilliğin içerisine kuşlar yesin diye atıyor ki adamcağız ondan öyle bir mutluluk duyuyor ki yetiyor ona bu dindarlık olarak. Niye? Siz böyle bitat batılı şeylere din haline getirdiğiniz için dinini terk edenler bu minnacık küçücük, küçücük şeyler derdi. yaptıkları zaman kendilerini dine tabi oluyorlar zannedip avuturlar. Sen niye Kuran'ı başın üstüne koymuyorsun? Öfü. Namazı niye başın üstüne koymuyorsun? Allah yolunda cihadı niye koymuyorsun? Emr-i bin maruf, nehyan-il münkeri, tağuta karşı tevhidi, imanı savunmayı niye başın üstüne koymuyorsun? Riyakâr adam seni! Gafil veya cahil adam! Bu insanlar aldatılmış veya nefislerini değiştirmişler. İki şey. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Nahl 16, 16. sure 79. ayet 20. Allah sizi analarınızın batınlarından çıkardı, yani rahimlerinden, karınlarından çıkardı, içlerinden demek istiyor. La ta'lamun şey'en <gülüyor> hiç bir şey bilmezsiniz o çıktığınız zaman hiçbir şey bilmezsiniz. Ve ja'alaleküm sem'a sizi daha çıkarmadan size kulak verdi. Ana karnında kulak yarattı. Size göz verdi, gözünüzü yarattı ve size kalpler verdi, kalplerinizi yarattı. Le'alleküm teşkurun. En Allah şükürler olsun şeklinde mi anlayacağız bu ayeti? Herkes Allah'a şükür olsun diyor. Alışılmış. Böyle herkesin kullandığı çok ucuz bir meta haline gelmiş sanki. Haşa. Allah'a şükür olsun. Hamdolsun. iyiyim Soruyorsunuz. Cevabınız bu. Halbuki öyle değil. Allah niye gözleri, kulakları zikrediyor burada? Niye el demedi, niye ayak demedi? Niye kafanızı demedi, midenizi demedi? Neden? Çünkü insanın insan olması, tefekkür etmesi, düşünebilmesi, Allah'ın vahyine muhatap olması ve Peygamberi kitabı anlayabilmesi için kulağa ihtiyacı var, göze ihtiyacı var, kalbe ihtiyacı var. Göz, kalp ve kulaklar yahut da kulak işitme, duyma, görme, ve tefekkür etme, akıl etme olayı sadece Allahı tanımak için vardır. Bunu Allahı tanımanın dışında kullandığın zaman ne olur? Yarifuna <gülüyor> nimetallahı sümayyünkiruna ha, Allah'ın nimetlerini bilirler, tanırlar, sonra inkar ederler ve ekserumur kafirun. Onun için onların kulubun la yakahuna <gülüyor> biha diyor Kur'an-ı Kerim'de. Lhom ahdanu la ismahun biha. Onların kalpleri vardır, onunla tefekkür etmezler, kulakları vardır, onunla işitmezler. Kimler? Şeytan ve şeytanla tarbi olanlar. Yani hakkı kulakların tıkamışlardır. Onu için Kur'an'ın kendi Bakara suresinde, "Vakatana 'ala sam'im wa ayette öyle de, nedir öyle münafıklar vardır ki Allahu Teala, "Khatma Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala 'abzarihim gishawatum" ve Şimdi iman ehlinin kulağı da, gözü de, kalbi de nedir? Allah'ın emrindedir. Yani İslam'ın hizmetinde, Kur'an'ın emrindedir. لَعَلَّكُمْ teşkurun Umulur ki, ola ki şükredersiniz. Nedir şükretmek? Allah'ın ayetlerini işitmek. Allah'ın ayetlerini gözleriyle nimetlerini görmek. Kalbiyle bunu tefekkür etmek. Akletmek bunu. Ve o akletmeyi Hayata aksiyon olarak geçirmek. ağzınla değil. Allah ağzınızla Müslüman olmamızı istemiyor sizi. Böyle bir din, böyle bir İslam yok. Kelime-i şehadet ağızla söylenmez kardeşim. Namazla söylenir, zekatla söylenir, hacla söylenir. emr bir bil maruf, nehy münker ve cihatla söylenir. Öyle şey yok. Kelime-i şehadet ağzınızla söyleyeceksiniz günde 4.444 tane. 23-24 saat tutuyor Hakkı hak bile gafile bak, kendisini helak edecek. Anlasın ki Allah'a tefekkür etmiş olacak, Allah'ı zikretmiş olacak. Sen başkalarını Allah'ı tanıttın mı? Sen daha kendin hepsini Allah'ı tanımıyorsun. Kendi hepsinde imanı ne olduğunu bilmiyorsun. Tevhidin hakikatine erişmemişsin. Bir türlü batıl ve bid'at hurata içerisinde yüzüyorsun. Sonra da diyorsun ki ben ehli zikirim kardeşim ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ben ehli zikirim. Biz zikrediyoruz. Öyle Allah zikredilmez. Allah'ı zikretmek hem Allah'ın emirlerini dinlemek, işitmek, öğrenmek, okumak, okumak da öğretmektir. Allah öyle zikredilir kardeşim. Anlatmışlar pasif bir Allah iba Allah'a ibadet dini olmuş İslam. Hayatta hiçbir fonksiyon olmayan, şerre, kötülüğe mikroplara karşı mücadele vermeyen, pisliklere karşı durmayan, zulme ve hatızlıklara karşı durmayan bir din ve zikir böyle bizimki İslam'da yok. Böyle şey olmaz. Onun için biz Evet demek Allah'ın nimetleri sayarsanız bitiremezsiniz. Hayvanları yarattı, hayvanların derisinden bize elbiseler verdi, korunacağımız şeyler verdi. Em'am suresine açılmakınız. Efendim balı, bal arasını yarattı. Ondan bize bal veriyor. Efendim dağlar, taşlar, kayalar, vadiler, ovalar yarattı. Irmakları akıtıyor, denizleri yarattı. Hepsi insanın hizmetinde. Hiçbirisi insana yaramayan bir şey değil. En basit sinekler, en basit böcekler, nefret ettiğiniz, iğren şu şeyler dediğiniz o böcekler bile insanın hizmetinde kardeşim. Farkında bile değiliz. Biz onları yok ediyoruz çevre temizliği efendim, veya zararlı hayvanlar diye. Halbuki onlar Allah'ın birer askeri insanlara hizmet ediyorlar. كَذَٰلِكَ يُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ tuslimun. Yukarıda dedi ki: la allek teşkurun umulur ki Allah'a şükredersiniz. Şükür Allah'a kulluk yapmaktır. Şükür Allah'a ibadet etmektir. Namazı vaktinde kılmaktır. Abdesi düzgün almaktır. Haramı işlememektir. Gözleri korumak, kulakları kurtmak, nefsimizi korumak, şehvetimizi kormak. Buna şükür denir. Hamd da dinle Allah'a karşılıksız hiçbir şey beklemeden, cenneti beklemeden, cennette, cehennemden de korkmadan sadece Allah'a hamd ve övgü içindir. Hamd onun için yapılır. Ama şükür nimetleri yerinde kullanmaktır. Allah'ın emrettiğini emrettiği şekilde yapmak, haram ettiğini, yasakladığını da yapmamaktır. Buna şükür denir. alekum تَشْكُرُونَ Yani duyar işitirsiniz kitabı, gözünüzle hadiseleri görürsünüz. Allah'ın ayetlerini görürsünüz. Kalbinizde de bunu değerlendirirsiniz ve ona göre amel edersiniz. İşte Allah böylece nimetini size tamamlar. Umulur ki İslam olursunuz. La haallekûtuslim. Yani Müslüman olmanız için Allah sizin nimet, nimetini tamamladı. Tekulû mimma razakakumullah حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰيهِ Bundan bir önceki ayet, Nahl 81'dir. كَذَلِكَ يُتِّمْ مُعْنِيمَةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Yukarıda, Nahl 83, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şimdi biz ne Kur'an'ı anlıyoruz, ne Kur'an'ı okuyoruz, ne Kur'an'ı tefekkür ediyoruz, ne olacak bizim halimiz? Bu nimeti bilmiyoruz. Kur'an nimetini gazeteyle değiştirdik. Kur'an nimetini şarkı türküyle değiştirdik. Kur'an nimetini İslami marş dedik. Kendimizi aldatmaya başlıyoruz. Birçok hurafe şeyler söylüyoruz onlarla. Efendim falan radyo kurmuş, falan fistan radyo kurmuş. İşi gücü yok, delikanların affedersin pavyana gidecek olan bu sefer bunu dinliyor. Yine tefekkürden uzak, yine Kur'an'dan uzak. Kur'andan uzaklaştırıcı olan her şey hevadır Müslümanlar. Ne olursa olsun, mübah bile olsa haddine aşmış ve senin Kur'an ilimlerini öğrenmekten, Allah'ın sana yüklediği mükellefiyeti, Müslüman olarak sana verdiği vazifeyi yaptırmıyorsa o mübah harama dönüşür. Dikkat edin. "Zekulü mimma razakakumullah ey kullarım, Allah'ın sizin size rızık olarak verdiklerinden temiz olan" helal olan şeyleri yiyiniz. Helal ve temiz olanı Tanrımca anlatmıştık. Veşkuru <gülüyor> Allah. Ne demek bu veşkuru Allah? Subhanallah. Allah'ın nimetine şükrediniz. Allah'ın nimetine şükredilir mi? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Müslümanız duyduk mu? Hayır. Allah'ın nimetine şükredilir mi? <gülüyor> nimet Allah. Allah'ın nimetine şükredilir mi? İn kuntum iyi yaptığını. Bir şey öğrendik. Nahl Suresi mübarek bir sure. Hepsi mübarek. Lә kum teşkurun. Ola ki ibadet şükredersiniz Allah. Lә alla teslimun. Umulur ki İslam'a girersiniz Allah'a teslim olursunuz. Allah razı olsun güzel bir hatırlatma. Tabi teslim istislam anlamında. Her şeyiyle Allah'a teslim olma. Senin seçeneğin yok hayatında, senin seçeneğin vardı ise veya vardı da kendine istediğin şekli niye seçmeden dünyaya geldin, kendine istediğin şekli seçseydin de dünyaya gelseydin. Annen baban sana istediği boyu, kiloyu, rengi, yakışıklılığı, saçı, efendim burnu, kulağı, gözü seçseydi sana verseydi, hadi bir insanın seçeneği vardı da. Ha? Mümkün müydü? Bunu yapamıyor. Gözünüzün rengini verebiliyor mu? Tayin edebiliyor mu? Çocuğumun gözünün rengi şu olmasını istiyorum sipariş verir gibi. Hayır, seçenek yok. İşte istislam budur. Yani Allah'a karşı, O'nun kudret ve sünnetine karşı zerre kadar bizim isyan etme hakkımız, O'na zerre kadar zarar verme ve O'nu yerinden oynatmaya imkanımız, gücümüz yok. Biz zaten Allah'ın sünnetindeyiz. İnsan Allah'ın sünnetullahıdır. Sünnetullah nedir? insanın varlığı? İnsanın yaratılışı, hayatı, kaderi Allah'ın sünnetidir. Onun kanunu onun şeriatına göre oluyor. Yani kevni şeriatı, Allah'ın iki şeriatı vardır. Birisi kevni şeriatı, birisi de bizim bildiğimiz kitabi şeriatı. Evet. Demek ki "Veshkuruni nimetallah" Allah'ın nimetine şükrediniz. "Bin kuntumi ya ta'budun eğer Allah'a ibadet ediyorsanız." Şimdi önemli bir husus burası. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükrediniz. Ne demek Allah'ın nimetine şükretmek? Arapça'da dediğiniz zaman deve semizlendi. Güzel oldu anlamındadır. Yani Allah'ın nimetlerini takdir ediniz. Allah'ın nimetlerini koruyunuz. Allah'ın nimetlerini güzelleştiriniz. Allah'ın nimetini takdir etme. Allah sana verdiği sıfatı tağhir etme. Tebdil etme. İman sıfatı, ahlak sıfatı, zükt sıfatı bunlar hepsi nimet. Ve hepsi imandan. وَاشْكُلُونِ اَمَتَ اللّٰهِ Allah'ın nimetine şükrediniz. En كُنْتُمْ يَاوْ tabudun. Allah'ın nimetine şükrediniz. O nimetin kadrini, kıymetini, hamdini ve O'nun o nimetin verilmesinden dolayı sizden istenen vazifeyi yerine getiriniz. Eğer siz Allah'a ibadet ediyor, Allah'a kulluk ediyorsanız, <gülüyor> Allah'a ibadet ediyorsanız, Efendim Allah'a teslim olmanız için Allah'a لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ teşkurun Allah demedi. Ama bir başka ev, veşkur li ve لِي وَلِوَالِدِيكَ dedi. Kime? Süleyman Aleyhisselam'a. وَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكْ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكْ Bana ve anne babana şükret. Ne demek bu? İşte anlıyoruz ki, şükretmek hem Allah'a itaat etmektir, hem Allah'ın nimetlerini sevmek, korumak ve o nimetleri tahhir etmemektir. Yani İslam üzere sabit kalmaktır. Değiştirmemekte çıkar mı şimdi? Tabi tabi tabi tahhir işte, işte. dedi ki demin yukarıda değiştirme, bir başka ayet kelimeye geçiyoruz. Zuhruf 13 14. Li tastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mete Rabbikum. Mesela Allah Teala hayvanları yarattı, gemiyi yarattı, insanlara gemileri verdi, gemileri yapmayı öğretti. Siz bu Gemilerin, hayvanların sırtlarına binip üzerine oturduğunuz zaman, istirahat edip dinlendiğiniz zaman o <gülüyor> tedribihim kel cibali, mesela deniz dağlar gibi diyor gemi onlarla gider diyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini anlatıyor. Hakikaten dağlar gibi gemiler gidiyor mu? şimdi denizlerde? Koca koca dağ gibi şeyler. Sonra Rabbinizin nimetini zikretmeniz için. Sonra Rabbinizin nimetini zikretmen için. Demek ki sonra Rabbin nimetini zikredilecek. Rabbe şükredilecek. اِذَا aleyhi عَلَيْهِ Onun üzerine istiva ettiğiniz zaman, oturduğunuz, yerleştiğiniz zaman, yerlerinizi aldığınız zaman, Rabbinizin nimetini hatırlayacaksınız. <gülüyor> yani niye? Bindin gemiye gidiyorsun, ne hamd var, ne şükür var, ne salat var, ne selam var. Besmele yok, Bismillah yok, Allah hatırlama yok. Allah'ın nimetleri ama Allah'ın nimetleri karşısında ne zikrimiz, ne fikrimiz ne şükrimiz yok. O oh, nasıl böyle şey? Allah korusun. Ve taqulü Subhan al-Ladhi sakhra lene hada, wama kunnahum mukrinin, wā inna ilā Rabbina lamu Sonra şöyle diyesiniz diyor. Sonra şöyle diyiniz yani. Subhan al-Ladhi sakhra lene Biz bunu bizim emrinimize veren ve bizim hizmetimize sunan Rabbimizi tenzih ederiz, takdis ederiz, ona hamd ederiz. Vema kunna lehu muqrinin Biz kesinlikle Allah bizi bize bunu vermeseydi Allah eşyayı bizim hizmetimize sunmasaydı biz asla buna yaklaşıp bu işi yapıcı olamazdık. Ve inna Rabbi rabbina munqalibun Her yerde ve her zaman her işte ve her mekanda bizim döneceğimiz yer, bizim dönüşümüz, hareketimiz, oluşumuz, bitişimiz, tüketimiz hep Allah'a dönüşüdür. Allah'a doğrudur, Allah'a gitmektedir. Bir başka ayet-i kerime Ali İmran 103. <gülüyor> Çünkü nimet kavramı bir daha geldiği zaman tefsirini yapmayalım bilmiş olalım. Wa zkurun ni'matallahi aleikum iz kuntum a'da'an talafa bayna qulubikum tasbahhtum bi ni'matihi ikhwanan. Allah'ın nimetini zikrediniz, hatırlayın. Sizin üzerinize olan nimetini ki siz birbirlerinizin düşmanı idiniz. Asaba indi ayet tabi. Fealle <gülüyor> ta beyne kulubikum. Kalplerinizin arasını ülfetle telif etti buldu. Ve lev enfakta ma fil ard cemian ma allefte beyne kulubihim velakinallah allef. Ey ey resul sen yer üzünde olan her şeyi harcasaydın sen onların kalplerinin arasını bulamazdın. Fakat Allah ne yaptı? Onların kalplerinin arasını Demek ki bu Allah'ın bir nimeti. Allah'ın istemesi. Allah bu ümmeti çıkardı. Allah bizleri Müslüman etti. Allah böyle istedi, Allah diledi. Rabbimizin bu dilemesinin karşısında bizi kafirlerden üstün kılması, putperestlerden üstün kılması, müşriklerden üstün kılması, diğer insanlardan üstün kılmasının sırrı ve hikmeti Allah'ın seçmesidir. Allah'ın nimetidir. Onun için velkuruni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizde olan nimetini hatırlayınız. Daha sonra ne oldu? Fe'sbahtum bi ni'metihi Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala nar siz cehennemin kuyularının çukurlarının tam kenarındaydınız Allah sizi bu nimetiyle ne yaptı? Sizi kardeş etmekle, sizi Müslüman etmekle ne yaptı? Sizi o cehennemin kenarındaki yahut uçurumunun kuyusunun kenarından sizi kurtardı kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedunun evet İşte böylece Allah size ayetlerini beyan eder, ortaya çıkarır, gözünüze, kalbinize, kulaklarınıza iletir, ulaştırır, gösterir ve size kavratır ayetlerini. لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Artık bundan sonra لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Umulur ki hidayet edersiniz. Bakınız, bir, Allah'a umulur ki edersiniz. Umulur ki İslam olursunuz, Allah'a teslim olursunuz, değil mi? Ondan sonra ne diyor? Evet, evet. eğer siz Allah'a ibadet ediyorsanız, Allah'a kulluğu kabul etmişsiniz ve Allah'ı Rabb'i olarak kabul etmişseniz, Allah'a Rabb'i olarak kabul etmemişseniz zaten şükür yok, nimet, nimetleri tanıma diye bir şey yok. Burada işte, لَعَلَّكُمْ tehtedun Olur ki hidayeti bulursunuz, hidayet edersiniz. Bu kadar nimetten sonra hidayeti bulmamak ve hidayeti terk etmek elbette küfürdür. Firavunun da kendini nimet sahibi kabul etmesi diye bir kıssa vardır, olay vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hani İsrailoğullarını kurtarmak için Musa Aleyhisselam onlar istedi bunu. Gitti Firan'dan istedi biliyorsunuz. Kısarak Kasas suresinde efendim, birçok surelerde, Araf suresinde, daha değişik surelerde bunu görürsünüz. Beni İsrail'i kurtarmak için, Bakara suresinde. Firavun dedi ki, biz seni yedirdik, içirdik, sen de bugün kafirlerden oldun ha. Ne kalkıp beni inkar ediyorsun? Biz sana yedirip içirmedik mi, sarayımızda seni beslemedik mi? Bu kadar hayrımızı, bu kadar nimetimizi niye inkar ediyorsun? Bir de kalp diyoruz ki, efendim, İsrailoğullarının haklarını, hukuklarını ver. Veya onları serbest bırak. Onun için Musa Aleyhisselam onlara azap etme demişti. İşkence etme demişti, onları serbest bırak. Onları bırak çıksınlar. Hicret. Tilke dedi, tilke ni'metun temennuha aleyye en abbette beli İsrail. Bu... Sen beni İsrail'i köle kıldıktan sonra bu nimetini başıma mı kakıyorsun? Bu nimetin karşılığında İsrailoğullarını köleleştirmeyi mi istiyorsun benden? Yani buna razı olmamı mı talep ediyorsun benden dedi ve reddetti. Şura, Şuvara Suresi ayet 22. Demek ki burada kafirler de kendilerinin nimet sahibi olduğunu, işte efendim falan olmasaydı siz kurtulur muydunuz? Falan mesele şimdi camiler mi olurmuş? Niye? Yugoslavya'da falan adam mı vardı? Yani Mustafa Kemal Atatürk mü vardı Yugoslavya'da camiler kalmıştı? Bangladeş'te, Mısır'da Mustafa Kemal mi vardı da camiler kaldı? Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da, İran'da, Pakistan'da, Endonezya'da Mustafa Kemal mi vardı? Yani Allah yoktu da Haşa, bu bizim ilahımız oldu, bu mu bizi kurtarmıştı? O kadar insanın kanı aktı, milyonlarca insan öldü veya öldürüldü. Bir taktikte öldürüldü, yok edildi. İslam'ın genç desinin kırılması için. Ondan sonra kalkırlar, diyorlar ki o olmasaydı siz namaz mı kırardınız? O olmasaydı siz namazı terk eder miydiniz? O olmasaydı siz çıplak gezer miydiniz? O olmasaydı siz zina eder miydiniz? O olmasaydı ezan okunurken genel evlerinde Müslümanları kızı zina eder miydi? Etmezdi. O olduğu için bunlar oluyor. Kimse bunu sormuyor. Bu <gülüyor> olmasaydı esarete düşer miydik? O olmasaydı yeni kapitülasyonlara, emperyalizmin pençesine düşer miydik? Yahudilerin, Hristiyanların kulu kölesi, uşağı olur muyduk? Avrupa'nın kapılarında Avrupalılara yalvarır, ayaklarını ağdırırsınız, tozlarını dilimizle alır mıydık? Bu zilletin içine düşmezdik. O olduğu için düştü. Kim ne dirse Gerçek budur. O olmasaymış namaz kılacakmışız canım. E sen de kısana o zaman. Onun olmasından dolayı. He? Biz namaz kırıyorsak onun olmasından dolayı cami varsa gelsene camiye, gelsene namaza, gelsene örtüye. Niye gelmiyorsun? Kafirlerin mantığı, müşriklerin mantığı o kadar garip ki gerçekten insan anlayışı zor geliyor. Zor anlaşılıyor. Benim kalbi temiz hocam. Kullan Allah arasında kimse giremez. Öyle bir zaman öyle diyorlar. Evet. Geliyoruz. Devam ediyoruz. <gülüyor> Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ Rabbinin hükmüne sabret. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوْتِ Dalığın karnındaki o insan gibi olma. ki Yunus aleyhisselam. اِذْنَا ذَا رَبَّهُ وَهُ مَكْزُونَ Ezilmiş olarak, ızdırap görmüş olarak, o halde Rabbine nida ettiği şekildeki gibi olma sakın, o hale gelmeyesin. Bak onun imtihan ettiğini biliyorsun. لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعَمَّتٌ مِنْ Eğer ona Rabbinden bir nimet gelip, onu idrak edip, onu kurtarmasaydı. Yunus'u, لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُونَ Çırılçıplak bir toprağa atılırdı, atardık onu, o mezbub olurdu. Yani kınanmış olarak giderdi. Çünkü Rabbine hamd etti, şükretti. Ne dedi? La اِلَهَ اِلَّا اَنْتَى سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi ilah sensin, senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben şüphesiz ki zalimlerdendir. Bir peygamber unutmuş. Bakıyoruz. Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Karıncalar, o karınca işte komutanları, emirleri, sultanları, karıncalara sakın dedi. Dediklerimize de giriniz yuvarlarınıza. La Süleyman <gülüyor> suleyman vecnuduhu. Hemen Süleyman Aleyhisselam duydu karıncanın sesini. Karınca böyle diyor. Ashabını koruyor karınca. Tebessene dahiken gülü gülerek tebessmit. Valla, valla Rabbim dedik ki Ey Rabbim, azğeni an aşkura nimetelik nimetel, lti an amte halie ve hala walidey. Rabbim bana yardımcı ol, bana ver. Bana ikramda bulun ki, yani kapını aç, senin bana ve anne babama verdiğin nimetinden dolayı sana şükredeyim. وَاَنْ اَعْمَلَ سَالِحًا Salih amel işleyeyim. Terdahu. Senin razı olacağın salih bir amel işleyeyim ki Rabbim razı olasın benden ve adhilni bi rahmetike beni rahmetinle fi ibadikes salihin salih olan kullarının zümresine koy ya rabbi. Bir peygamber bunu <gülüyor> Demek ki e, nimet kavramı Kur'an-ı Kerim'de böylece hem iman hem İslam hem Allah'ın kitabı hem peygamberin gönderdiği hem peygamberlerin mucizeleri, hem yeryüzünde bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz, yarattığı ve yaratacağı tüm rızıklar ve tüm nimetler. Bunlar Allah'ın nimetlerine dahildir. Şimdi burada bir istidrak, yani daha önce diyelim ki, unuttuğumuz veya söylemediğimiz, şey, buna istidrak diyoruz. Maide suresi 6, 7 ve 8'de. Şimdi maalesef hepiniz gereken elinizde Kur'an-ı Kerim yok. Ben bu şekilde ders yapılmasından pek hoşlanmıyorum. Ve usulde değildir yani. Çünkü sadece gelip dinlemeniz ve sadece benim konuşmam hiçbir şey ifade etmez. Abdes ayetini gördük. 6. ayet kerime daha sonra 7. ayet-i Allah Azze ve Celle nimetini bize hatırlattı. Daha sonra, ya يَا يُعَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُ قَوَّا مِنَا لِلَّهِ شُهَدَاءَ <بِالْقصِي> Burada Müslüman'ın yeryüzündeki görevini, yeryüzündeki risaletini anlatıyor. Bunu hatırlatıyor bize Allah Azze ve Celle. Peki biz buradan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Abdest teyemmüm ayeti, Öyle mi? Ardından Allah'ın nimetlerini hatırlama ayeti ve daha ardından ne ayeti geliyor? Allah'ın kavvam kulları olunuz. Allah'ın adaleti, Allah'ın size vermiş olduğu merhametle yeryüzünde Allah'ın kaim emirlerine sımsıkı sarılan ve emirlerini koruyan, muhafaza eden şahit kulları olunuz emri geliyorsun. Pekala bu üçünün birbiriyle ilgisi acaba ne olabilir? Altıncı ayette nimetler sayıyor. Hı. Abdest olay ama. Evet. Yedinci ayette e, bu nimeti hatırlatıyor. Sekizinci ayette de bu nimet karşılığında Hı. şükür etmemiz için Hı. E, adaletle çalışıyor. Hı -hı. Yani evet. Bu şekilde bir Şimdi doğru. Şimdi Allah Azze ve Celle bakınız bizi iki şeyle temizliyor. Nedir? Abdest ve toprak. Su ve toprak. Bu bizim nedir? Maddemizin aslıdır. şu bedenimizin aslı. Tamam, hava güneş bizim aslımız değil. Yunan felsefesinde işte dört tane element vardır, bu dört element bütün kainatın aslıdır falan filan felsefeleri vardır. Elementler şimdi 120 herhalde geçti, bilmiyorum geçti. Geçti değil mi? Bizim zamanımızda 114. Şimdi, <gülüyor> bir de Allah Azze ve Celle insanın bedeninin dışında bir şeyle insanın içini temizliyor. Ruhunu yani. Değil mi? Evet. Kalbi yani insanın hayatına yön verecek, düşüncesine yön verecek, yaşantısına e şekil kazandıracak olan o iç alemin, iç dünyasını tanzim ve terbiye ediyor, temizliyor. O da iman ve İslam'da oluyor. Şimdi Allah bize Resulü gören lakat لَقَدْ alel اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Değil mi? Min enfusihim rasule. Onların nefislerinden bir rasul, bir peygamber göndermekle Allah onlara minnette bulundu. Yani nimette bulundu, nimet gönderdi. O peygamber ne yapıyor? Yarli muhmulikte ve uizekkihim. Onlara kitabı öğretir ve onların nefislerini teskil eder. Öyleyse üç türlü temizlik var. Üç şeyle biz temizlenip arınıyoruz. Bir, imanla ve İslamla insan oluyoruz. İman ve İslamla mümin oluyoruz. İman ve İslamla Allah'ı tanıyan kainatı halk eden Rabbimizin sıfatlarını, esmasını tanıyor ve yerinde kul olduğumuzu bilincine ulaşıyoruz. Bu, kalp. Bu iç alemin temizliği. Öbür temizliğimizi neyle yapıyoruz? Suyla ve toprakla. Demek ki biz üç yönden ve üç yoldan da Allah katından temizleniyoruz. Onun için ayetin sonunda ne diyor? وَلَكِنْ يُرِيدُ لِي تَحِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَةً عَلَيْكُمْ Allah bunu size suyla yıkanın dedi, suyla temizlenin, abdest alın. İşte su olmazsa şöyle şöyle şöyle toprakla teammül edin şu durumlarda. İşte hasta olursanız, efendim seferde olursanız, su bulamazsanız, efendim şöyle durumdaysanız Allah Azze ve Celle toprakla temizleniyor. Niye? Allah sizi temizlemek istiyor ve nimetlerini size tamamlamak istiyor. Neden? Leallakum teşkurum. Umurur ki şöyle. Ardından nimetlerini hatırlamamızı, bu nimeti zikretmemizi, unutmamamızı söylüyor. Niye? Unutursak Allah kalplerimizde olanı biliyor. Zikretmezsek Allah kalplerimizi, gönüllerimizi biliyor. Hatırlamazsak Allah biliyor. Hatırlarsa insan nimeti, ibadeti terk etmez. Allah'ın üzerindeki nimetlerini görürse insan Allah'a isyan edemez. Allah hakkı olur. Ardından Bizi kalp yönüyle, duygularımız yönüyle, düşüncemiz, tefekkürümüz yönüyle bizi Allah azze ve celle Resulü ve Kitabı ile terbiye ettikten sonra bedenimizi temizliyor, bedenen, kalben Allah'ın risaletine, Allah'ın yükleyeceği göreve layık olmaya Allah bizi davet ediyor. Onun için bedenen temiz olmadan, kalben temizlenmeden ne gerçek mümin olunur ne gerçek müslüman olunur ne de peygamberin ümmetinden olunur ve bizden önceki tüm peygamberler aynı görevi aynı görevi eda etmiş olan insanlardır Allah onları nebi rasul olarak seçmekle ve lakin yectebi min rusulihi men yeşa dilediğini Rasullerinden seçer Ve o peygamberlere tabi olan ümmetlerin hepsi bu üç temizlik döneminden, üç taharet, üç arınma yolundan geçmişlerdir. Arınma mektepleri, arınma merhaleleridir bunlar. Şirkten, küfürden, dalaletten arınıyor ve onu, onun pislik olduğunu, onun necaset olduğunu, rits olduğunu, Şeytanın bir pisliği olduğunu, dalaletliği ve batılın, insan anladıktan sonra anlıyor ki bedeninin de pis olmaması gerekir. Görünümünün çirkin olmaması gerekir. Temiz, tahir, nezih olması lazım. Niye? İçine uygun olacak. Efendim demişler ki, eskiden biz sufiyiz, biz şuyuz, biz buyuz, kirlilik içinden, pas içinde dünyaya önem vermemişler. Nasıl dünya fani, dünya efendim Şöyle şeytan fettan bir karı gibidir, işte dünyaya aldanan, şöyle olur, dünyaya aldanan, tamam. Dünyadan kasıt heva ve şeytandır, nefis ve şeytandır. Eğer dünya nefis ve şeytanın mertebesinde olsaydı, Allah miydi ki yeryüzünü geziniz, Allah'ın ayetlerine bakınız, Allah'ın nimetlerini yeyiniz, Allah'ın helalinden yeyiniz, size temiz olarak yarattıklarından yeyiniz nasıl derdi? Uyuşur mu hiç dünyanın mel'un olmasından kasıt Rasulullah'ın hadisinde dünya ve mâ fîhâ mel'ûnetun illâ mâ valallâhâ ve zikrullâhâ yâvke dünyanın içinde ne varsa mel'undur ancak Allah'a ait olan Allah'a yönelmiş olan ve Allah'ın zikri bundan hariçtir. Eğer dünya mel'un olsa toprak üstünde mel'un şeyin üstünde niye namaz kılıyorsunuz? mel'un şeyleri niye yiyorsunuz? Böyle anlaşılmaz. Dünyadan kazık heva, heves ve şehvetler Allah'ın yolunu terk etmek, azgınlaşmak, isyan etmek, tubyan etmektir. Dünya budur kardeşim, şu gördüğümüz eşya dünya değil. Bize öyle geliyor. Allah katında başka şeyler dünyadır, adi ve alçak olan şeyler. Allah bir şey bir şeyden üstün kılmıştır, üstün olanı yapmamızı istiyor. Tamam ben burada aşağı kıldım diyor bize yapmayacağız Allah'a itaat edecek miyiz diletmeyecek miyiz maksat bu imtihan evet demek ki bizim Peygamberlerin getirdiği risaleti emaneti dini koruya bilmemiz için bu üç arınma döneminden geçmemiz lazım yani kalben temiz olacak tevhid zerre olacak ihlasla Allah için amel etmiş olacak dinde Allah'a şik koşmayacak. Ne ibadette, ne zikirde, ne duada, ne hacda, ne namazda, ne korkuda, ne rızık meselesinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacak. Her şey Allah'tan hücum Ve Allah'tan isteyecek. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Önce Allah'a kulluk, ancak Allah'ın mabut olduğunu ispat. İspat et kardeşim yalan söyleme. İyyake na'budu. İbadet etmeyen ve namaz kılmayan Allah'a ibadet etmiyordur kulluğu reddetmiştir Allah'a. Bunun başka yolu yok. Sabahleyin daireye gitmediğiniz zaman işi reddetmiş olmuyor musunuz? Üç gün, dört gün gitmeyin hemen uzaklaştırılırsınız. Niye? Kullar kulluklarından insanları hemen siliyorlar. Peki ya Allah'a alınanı secdeye götürmeyen ve onu hiç tanınen insan hali ne olur? O da Allah'a kulluğu reddetmiş sayılmaz mı? Öyle. Kulluk etmiyor. İnkar etmiyor Diyorum. Şimdi o ayrı mesele ben ona girmiyorum lütfen. Şeytana kapı açmayınız. Tamam mı? Beyhude hevasına uymuş gerçekten dalal mübinde olan adamlara yardımcı olmayınız. Müslüman olduklarını söyleseler bile. Namaz kılacaksın kardeşim. O kadar. Allah'a kulluktur. İyyâke na'bud Bu olmadan Allah'a hamd yok. Bu olmadan Allah'a şükür yok. Ne demek ya? Sen Allah'a şükrü tebdil ettin, namaz kıl dedi, yapmadın, oruç tut dedi, tutmadın, zina etmedin, zina ettin, içki içme içki aldın, kumar oynama, milli piyango aldın, kumar oynadın, Onları yapıyorsun, sen acaba hangi hüccetinle Müslüman olduğunu ispat edebilirsin? Belki de değilsin, nereden bilelim biz? Allah senden namazı istiyor, orucu istiyor, şükretmen istiyor, hamd etmen istiyor, zinadan kaçınman istiyor. Sen niye yapmıyorsun bunları? İhtiyacın yok mu Allah'a? İhtiyacın yok mu namazın, tövbeye, istifara, yani kendi nefsini terbiye etmeye ihtiyacın yok mu? Hiçbir zulminden haberin yok. Hiç mi yaptın hatalarından haberin yok? Hiç mi kusurun yok? Ya Kenâbu Duva, ya Allah'tan yardım diliyor. Ya Rabbi, işte bize şöyle ver, bize böyle et ordumuzu denizde, karada, havada şöyle et <gülüyor> <gülüyor> e sen ne nesin, sen kimsin, kimden ne istiyorsun sen kimin kulusun, kimden ne istiyorsun sen kime kulsun kime kulsan git ondan iste işte insanların kol oldukları tağutlar ve Rab edindikleri rejim ve sistemler insanları aynen firavun gibi sömürüyor ve aynen firavun gibi yazıyor ben sizin Rabbinizim diyor. Bana karşı gelirsen hapse atarım. Bana karşı gelirsen temekateyi çıkarırım diyor. 163'ü getirin diyor. Tamam mı? Dini diyor siyasete karıştıramazsın ha. Camide dinden siyasetten bahsedemezsin. Otur oturduğun yerde namaz mı kılıyorsun? Ne yapıyorsan yap diyor. Bu kadar sana hürriyet tanımışız. Hak. Daha ne istiyorsun? Bu kadar ne diyor şükret? Sen de bize bu noktada şükret. Bu kadar nimet vermişiz sana ya. Firavun millete namaz kıldırmıyordu, Firavun millete hayat hakkı tanımıyordu, Firavun milletin çoluğunu çocuğunu kesiyordu, bak biz bunları yapmıyoruz, namaz kılmanıza müsaade ediyoruz. Oturun oturduğunuz yerde adam gibi be! Yani hiç Rabliğimizi bilmeyecek misiniz diyor adamlar, niye bize şükretmiyorsunuz, niye bize teşekkür etmiyorsunuz, niye bizi övmüyorsunuz, niye bizi kınıyorsunuz canım, niye eleştiriyorsunuz canım? Falan adam bizi kurtarmış hala, ne diyor adama hamdü senada bulunuyorsunuz. o bizi kurtarmış! Kendini kurtarabildi mi acaba o adam? Adresi nerede öbür tarafta? <gülüyor> Bunu çocuklara öğretmiyorlar. Onu çocuklara bir öğretecek tamam olacak. <gülüyor> evet, şimdi demek ki bu üç taharet dönemi, temizlik döneminden sonra ancak siz İslam'ı üstlenebilirsiniz. Ancak biz İslam'ı, ümmet İslam'ı üstlenebilir. Nasıl üstlenebilir? Geliyoruz ayet-i kerimeyi beraber göreceğiz. Ey ey bilenler, ey iman edenler. Ku'un kıvamînillâhi şuhadâ bil kıst. Artık siz Allah'a iman edip kalbinizi ihlasla Allah'a teslim ettikten sonra yani tasdikle kalbinizin tasdiki ve amerinizle Allah'a iman edip bu tahareti bu taharete sahip olduktan sonra bu nimetleri görüp Allah'a misak verip, yedinci ayet, sonra ''Ya Rabbi biz işittik ve itaat ettik'' dedikten sonra. Allah'tan korkun diyor Allah Azze ve Celle. Buna rağmen Allah'tan korkun diyor. Allah'tan, Allah'ın azabından sakının. Allah'ın haramlarına girmekten sakının. Allah'ın küfür dediği, şirk dediği şeyler girmekten sakının. Allah kalplerinizi bilir. Siz elbisenizi temizleyebilirsiniz. Siz abdest alabilirsiniz. Siz teemmüm edebilirsiniz. Siz oruç tutabilir, haça gider, namazları eda edebilirsiniz. Şekil olarak. ama kalplerinizi bilir diyor Allah. Sizin yüzünüzün temizliğini demiyor. Elinizin, ayağınızın temizliğini bilir demiyor. Elbette bilir Allah Azze ve Celle. ama kalplerimizi bize hatırlatıyor. Kalp, iç alemimizi hatırlatıyor. Ne yapıyoruz orada? Onları hatırlatıyor. Ve sonra kavvam olun diyor. Kavvam, dini sağlam tutan, dini muhafaza eden, dini koruyan. Onun için Beni İsrail'e dedi ki وَذْكُرُوا مَا Kitapta, Tevrat'ta olanı sımsıkı tutunuz, kuvvetle tutunuz. Ondan sonra Rabbinize ibadet ya yahya يَحْيَا خُوذِ bir kuvvet Ey Yahya kitabı kuvvetle tut. Kavvan, işte bu olmak. Kur'an'ı tutmuyor, Kur'an'ı öğrenmiyor, Kur'an'ı anlatmıyor, Kur'an'ı yaşamıyoruz. Nerede kavvamlık? Zaten üst taraftaki üç merhale yok ki. Bunlar olmayınca hangi Müslümanlıktan söz edeceksiniz? Evet, Allah'ın dini, hükümleri, emri ve yasağı, yani şeriatı ile yeryüzünde kaim olun, o şeriatı koruyun. Adil olarak yeryüzünde Allah'ın hilafetini, Allah'ın size verdiği risaleti temsil ederiz. Davam olmak budur. Ve la yezrimennakum şan'an kavmin sonra işte bir kavim haçtan size engel olursa, Müslüman olursa, o kavim size zulmederse, haksızlık ederse sakın ha ne yapmayınız o kavme karşı zulüm edip adaleti terk etmeyiniz. Ve adil huva takva Adil olan o takvaya daha yakındır. Tekrar Allah'tan korkunuz. Haklı iken bile Allah'tan korkacak İslam Haklı iken haklılık içinde zulmet tuhyana saplanmamak için. Namaz kılarken oruç tutarken bile adil olacaksın ve Allah'tan korkacağız. İnne Allah habirun bima ta'melun. Yukarıda Allah sizin kalplerinizde Allah'u ne dedi? İnne Allah alimun bizatı sudur. Allah göğüslerinizde Sudur sahibi olanı aslında demek istiyor. Bizzati sudur. Kalplerde olanı, kalp sahibi olanları bilir. Onların kalplerindekini bilir. Sekizinci ayette, bima Burada amellerden bahsetti allah Teala. Niye? Kalp tahareti, kalbin amelidir. Gönül temizliği, gönlün amelidir. Kelime-i tevhid demek, hamd etmek dilin amelidir. Harama bakmamak gözün amelidir. Güzele bakmak, Kur'an'ı okumak gözün amelidir. Kur'an'ı dinlemek, hayrı dinlemek, sünneti dinlemek, ilmi öğrenmek, güzel söze, nasihata kulak vermek kulağın amelidir. Böyle. Öbür tarafta sosyal, tarihi, nebevi emaneti üstlenmemizi bize hatırlatırken, kavvam olmak, yani yeryüzünde gece gündüz Allah'ın diniyle kayın olmak, Durumunu, görevini bize hatırlattıktan sonra, İnna Allah kabirum Artık sosyal tarihi görevimiz başlıyor, dini nebevi görevimiz sorumluluğumuz başlıyor. Emanet aslında nebevi görev diyorum. Ee, yoksa bizim haşerli nübüvvetimizden söz etmiyorum anlamıyorsun. İnna Allah Allah işlediklerinizi çok iyi bilir, imtihan etmiş. Yaratırken yarattığı zaman daha gelecek amellerinizin hepsini Allah bilicidir ondan sonra Allah bu müminlere bu insanlara vaadini hatırlatıyor. Nedir o vaad? Waadallahu allazina amanu ve amilus salihat. Allah iman eden nasıl iman? 3 merhaleyi anlattık. 3 temizliği anlattık. Kavvam oluşu anlattık. Değil mi? Kavvam. Onları anlattıktan sonra ne diyoruz? Waadallahu <gülüyor> ne Allah. Nedir Allah azze ve celle? amanu ve salihat. Allah iman edip salih amel işledik. Ne salih amel? Bir tanımını yapabilecek kimse var mı? İki cümleyle. Salih amel. Niyet işe düşmüyor. Başka? Ramazan'da <gülüyor> hepsi doğru. Bir de ben tanım yapacağım. Bu benim tanımım benim de naklediyorum. Yani selef-i bir zatın görüşüdür. Salih amel diyor, içinde yani Allah'ın emri geldikten sonra, vahyi bize geldikten sonra, Allah'a ahit verdikten, Allah'a misak verdikten sonra, içinde Allah'ın ve haram hudutlarına giren kul hakkı olmayan amel. Allah'ın hesap sormadığı, sormayacağı, en azından zahirle şeriatına göre hesap sormayacağı ve kul hakkı talep edilmeyen amele salih amel denir. İşte adil olmak, kavvam olmak, ist sahibi olmak, şehida olmak, he? Ve kezalike cealnakum ümmeten vesata li tekunu şehada ale'n nas ve şehiden aleikum. Bu ayet Bakara Suresi'nde bunu ifade ediyor. Biz de sizi böylece vasat bir ümmet kıldık. Böylece dediğimiz zaman neyi anlayacağız? Kuru kuru böylece. Böylece. Yani üç tane hece. Bu mu böylecesi? Burada anlattığımız işte üç merhale, üç temizlik dönemi, umulur ki Allah'a şükredersiniz, umulur ki Allah'a teslim olursunuz, umulur ki hidayete erersiniz, işte Allah'ın nimetlerini hatırlayınız, Allah'ın nimetlerine şükrediniz, eğer siz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Yani Allah'a ibadet ediyorsanız dediğimiz zaman Allah'ı mabut tanıyorsanız demektir. Yatıp kalkmak ibadet değil. Yatıp kalkarsın da Allah'a mabut kabul etmesin. Yatar kalkarsın da Allah'a şirk koşmuş olursun, Allah korusun. Yatar kalkarsın da tağutları seversin. Bu Allah'a ibadet değil. Bu itaat ettiğine ibadettir. Dünyada kime itaat ediyorsa ona ibadet. Dolayısıyla ve kezelike, işte böylece, keza işaret ediyor Allahu Teala, keza diyor. Ben elimi işaret ediyorum, haşa Allah elinde değil. Ben işaret yapıyorum, yani bu sıfatı kullanmak için. kezalike işte böylece sizi vasat bir ümmet kıldı. Nedir o vasat ümmet? İşte burada ümmet. Kuntum hayra ummetini hurucetlinas. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz temirun bil ma'ruf ve tenhavun alil munkar ve tu'minun billah ma'ruf'u emredersiniz munkarı yasaklarsınız ve Allah'a iman edersiniz bu ümmetin Muhammed'in vasfı ve bizden önceki ümmetlerin de vasfıdır her ümmetin onun için Kur'an-ı Kerim'de ve <gülüyor> Musa ümmetun ya'diluna bil hakki Musa aleyhisselamın kavminin de öyle bir ümmet vardı. İşte bütün peygamberlerin ümmeti bizim gibi ümmetliydi. Belki şeriatları farklıydı, mükellefiyetleri farklıydı ama tevhid üzereydiler, İslam üzereydiler. Demek ki e, nimet kelimesini de böylece biz izah etmeye çalıştık. İşte orada Allah azze ve celle'nin kavvam, kavvamun, kavvamin dediği şey kavram, o müminlerin bir sıfatıdır. Hangi müminlerin? Gece gündüz Allah için kıyam eden devletini, ordusunu, iktisadını, ekonomisini Allah için kullanan bir topluluk ve ümmet. Bunun dışındakiler kavvam değildir kardeşim. İşte hangi İslam devleti kavvam olma sıfatını, hangi İslam topluluğu kavvam olma sıfatını yedirmişse Allah onları zelil etmiştir. Haşa zelil etmiştir derken Allah zulmetmiştir değil. Çünkü zillet de İzzet de Allah tarafından halk İzzeti de veren Allah, zilleti de veren Allah. Her ikisi de Allah'ın kaderidir. İzzet kaderini terk eden karşısında zillet kaderini bulur. Çünkü terk etti kardeşim bir şeyi. İmtihanı kaybetti. Onun için ümmet bu hallere bundan dolayı düşmüştür. Demek ki bütün bunlar nebevi sorumlulukları, hani peygamberlere gelen emaneti ve dini korumak ve onu yaşatmak için bizden istenmiş ve bu taharetin aslı, temizliğin aslıyla basit zannetmeyin, yani abdestle alıyoruz, şöyle oluyor, basit bir suyla yıkanma işlemi değil. İşte onu alırken, onun hikmetlerini, ondan ki ibretleri hatırlamak ve onun kıymetini ve kadrini bilmekte yarar vardır. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle kendisine iman edenleri zikrettikten sonra yani wa had Allahu l-ladina Allah iman edip salih amel eden insanlara ne vadedti? Lham mafiratun ve âjirun azî. Onlar için bir bağışlanma vardır. Nasıl? Onu Allah bilir. Haddini, vücudunu biz bilemeyiz. Öyle bir bağışlanma ki. Ve eczrun azim. Çok büyük bir ecir ve çok büyük bir karşılık vardır. Ve lezine keferu ise ve kezlebu bi ayetine ayetlerimiz küfredenler inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar Ayetlerimize yalan diyenler, ayetlerimizi yalancı çıkarmaya çalışanlar, ulaike, işte onlar ashabul cehîm, cehennemin ashabıdır. Bugün ne kadar çok bu cehennemin ashabı? Allah bizi onlardan kılmasın. Ya eyyühellezine amenû, ey iman edenler! Uzkuru ni'metallâhi aleykum. Bakın yukarıda ne dedi? Vatkorun ehemat Allah aleyküm. Allah'ın nimetini hatırlayınız, zikrediniz ve onu sizden aldığı misakı, ahdi, iman, İslam, La ilaha illallah dediniz. Allahla bir ahit yaptınız. Rabbiniz de sizi halk eden şeytanın ve nefsinin belki zamanla sizi kandırıp, tab ben de sizi dahilim. Bizi kandırıp da sonradan farkına varıp iman ettikten sonra o Rabbimiz nimetlerini hatırlatıyor. Hem diyeceğiz semiyana işittik. Evet, itaat ed. Bu ümmet ne şimdi işitiyor, ne de itaat ediyor. Günah işlediğinin farkına varmayan, yanlışta olduğunu farkına varmayan insan zaten tövbe etmez. Bu insan mütekebbirdir, veya bu topluluk mütekebbir, müstekbir bir topluluktur. Neden? Tövbe istiğfar etmeyen, ibadete yönelmeyen, tazarva, kuşuğa, tevazuya önem vermeyen bir topluluk veya cemaatler, müstekbir cemaatlerdir. Firavni, tuhyani cemaatler topluluklardır. Onlar Allah'ın sevdiği topluluklar değildir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizde olan nimetini, Ananızı hatırlayınız, hiç unutmayınız. Ben bunu ayetin meali olarak vermiyorum. Mealiyle ile beraber açıyorum manasını. İfhamna kavmun em yabsutu ileyikum eydihum fekaff eydihum ankum. Hani bu ayet diyorlar ki kimi efendim Bedir için yorumluyor, kimisi Ahzab günü için, yani Hendek harbi, savaşı gazetesi için indi diyorlar. O nedenle bu ayette bu şekilde zikredilmiştir. Hani bir kavim vardı, o kavim sizlere ellerini uzattı. Yani hemme kavgun diledi, düşündü nefsinde, onun tedbirini aldı. Öyle bir kavim. Müşrikler, Mekkeliler. en yapsutu ileykum eydiyehum Ellerini size böyle yaymak istediler. Bu yaymak nedir biliyor musunuz? Egemenliği, hakimiyeti getirip üstünüze oturtmak istediler. Hakimiyetlerini kurmak istediler de, فَكَفْفَ eybiyehum. Bu da bir nimet. Bakın hep nimet dolu Kur'an. Hangi ayette nimeti yok, hatırı yok? Hangi nimet hatırlatılmıyor ki Kur'an'da? Ama bizim gözümüz acaba görüyor? Bu göz değil ha, dikkat edin. Bu göz görmüyor. Gören göz başka şey. Kulaklar kalp önemli olan. Sadece bu hiç önemli değil. Fakir <gülüyor> fevdiyam onların ellerini kaffe <gülüyor> aldı böyle korudu sizi. Onların ellerini savuşturdu. Ellerine kuvvetleri egemenlikleri el odur hakimiyetleri sizi ondan korudu. Vatpulla <gülüyor> tekrar hatırlatıyor. bir sayfada üç dört kez <gülüyor> bu kadar Bu kadar bu halde nimetleri zikredenler ve Allah'ı hatırlayanlar, Allah tanıyanlar ne kadar Allah sakınıyor diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu ahlakı, bu hayatı, bu yaşantıyı, bu imanı ve salih ameli terk eden, bu ihlası bir tarafa bırakan insanların hali ne olur? Sürekli hatırlatıyor. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Onun için ölümü çok hatırlamalıyız. Hmm. وَاتَّقُوا ve وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler وَعَلَى اللّٰهِ ancak Allah'a tevekkül etsinler. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Kime? Al Allah. De Allah'a mümin olanlar tevekkül etsin. Nedir tevekkül? Allah'ın bir kaderini yer kaderine karşı kullanma amelde ihlas üzere olma azim ve ısrar üzere olmalıdır. Yani yapacağın İslami bir amelde ısrar ihlas ve azim üzere olmaktır. Israr, ihlas ve azim üzere olmaktır. Buna ne diyoruz? Tevekkül. Eşeğini yabanasa tevekkül olmazı cevap edersiniz. Yok, ona denmez. Allah affeder bizi diyor. Ya. Allah gafurur rahimdir. Bakınız, bu tevekkül değil. Bu ittikaldır. Kendisini başıboş sorumsuz görme, imtihan da olduğunu unutmadır. Onun müminler Allah'a tevekkül etsinler diyor. Allah tevekkül hatırlatıyor. Müminler diyor. Demek ki tevekkül imanın bir sıfatı hem de en önemli ve son sıfatıdır. <gülüyor> en zirvedeki sıfatı. Çünkü tevekkül edecek olan adam, Allah'a itaat eden, kulluk eden, ubudiyetini ihlas yerime getiren, hakkı hukuku bilen, helalları, haramları gözeten, kendisini sakınan çoluğunu, çocuğunu cehennemin ateşine girmekten korumak isteyen mümin, insan'a mütevekkil denir. Başıboş, sarhoş, beyinde insan mütevekkil değil ki. Onun için Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini böyle anladığımız zaman, Yaşadığımız hayatı, içinde büyüdüğümüz hayatın işleyişini, çarkını, rengini ve biçimini ön planda tutarak Kur'an'a bakmayalım. İnsanlar nasıl diyor, ne yapıyorlar da herhalde Kur'an'da öyle anlaşılır diyoruz. Yok dedim. Birçok insanla karşılaşmışımdır. Kaderi izah ettiğimiz zaman adamlar şaşırmışlardır. Biz bugüne kadar kaderin böyle bir tanımını görmedik. Ben onlara diyorum, kader Allah'a tevekküldür. Kader Allah'ın emrettiğine sarılmadır. Allah'ın kaderi bu bizim hakkımızda. Evet, bu kaderi terk edersen imtihan kaderi çıkar karşımıza, o ayrı bir şey. Ama asıl kader Allah'a tevekkül etmektir. Allah'a itimat etmek, Allah'a iman etmek, ona kulluk etmek ve yardımı ancak ondan. İşte kaderimiz bu kardeşimizim. Ne demek ya? İşkenceye uğramış, yok birisi kendisine bir şey söylemiş, yok bir haksızlığa uğramış. Annesi, babası, amcaları buna dost Haksızlık etmiş, bir kötülük etmişler. Artık bir bataklığa düşmüş. Benim kaderim bu diyor. Senin kaderin bu değil gafil. Senin kaderin kulluk ibabı bu diye. Bunu yakalayacaksın. Bataklığa gömülmek, bataklıkta hayat aramak. Çirkefte Gıda, nimet tamam mı? Saadet ve mutluluk aramak mümkün değildir. Hiç kimse mutlu ve mümkün. Saadete Saadetle kavuşamamış. Aradığı huzuru bulamamış ki o bulsun. Şeytan onu aldatıyor işte. Onun için diyor ki kurarken de Eşşeytanu ya'ytukumul fakra ve yağmurukum bil fahşâ. Şeytan size fakirliği emreder. Şey, fakirlik de sizi korkutur. Sonra da fuhuşu size emreder diyor. İnceliğe bakın Kur'an'da. Allah yolundan infak etmekten korkutuyor. Malın gider diyor. Git ya ben onun mu bunun için malımı kazanıyorum? Veya size diyor. Ya siz ne ona buna bu durumada paranızı veriyorsun? Ahmak mı sizdeniyor hiç tanımıştır etmiyorsun. Ne? Kapına geliyorlar tutuyorsun ona para veriyorsun. Buna para veriyorsun. Talebe okutuyorsun. Yok buna veriyorsun. Yok onun bunun yetimin ilacını arıyorsun. Cık, sana mı kalmış ya? Allah Allah. Cık, bırak gitsin ya. Sen rızkını onlar için mi kazanıyorsun? Çoluğunun çocuğunun rızkını onlara veriyorsun diyor. Bunu söyleten kim? Şeytan. Lanetullahi aleyh. Ama bir tarafta barlarda, pavyonlarda, içkilerde, kumarlarda... Zinalarda, fuhuşlarda, metreslerle yaşama hayatında onu sana emrediyor. Halbuki bak fakirliğe götürüp senin fakirliğin cehenneme sokacak. olacak? Fakirliğin kuyusunun dibine atmak istiyor. Zilletin cehennemin atıcının içine atmak istiyor. Şeytan böyle işte. Hayrı kötüler, hayra mani olur, insan işleyeceği hayra engel olur, öbür tarafta şerre koştuğun zaman bütün kuvvetiyle yardımcın olur. Askeriyle, kadınıyla, kızısıyla, şarkısıyla, türküsüyle yanındadır senin sinemasıyla, televizyonuyla bütün imkanlarıyla. Onun için Kur'an'da buna delalet ayetler çok. Değil. Demek ki Allah'tan korkacağız ve Allah'a tevekkül eden, yani Allah'ın kaderine sarılan kul olacağız. Kaderin bu bir anlama bu yazılmış. Allah. Yani çıkış yolunu aramamak, Allah'a ubudiyeti hatırlamamak, tövbeyi istifarı hatırlamamak mı bizim kaderimiz oluyor? Kafilahmak insan. Bunları yapmayın. Demek ki Allahu Teala bize Bataklığa saplanın diye emretmiyor ki bizden bunu istemiyor. Bizden kulluk ve ibadet istiyor. İşte kader bu. Bizim kaderimiz bu kardeşim. İman, ihlas ve Allah dediük. Ben dersim burada bitiriyorum. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. İnşallah gelecek hafta asıl söz konusu olan dersimize başlarız. 12. cihanetten itibaren. İnşallah taala cümlemizden amin amin. Allah Azze ve Celle bizi belli şeyler için yaratmış nedir bu bakın Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatıyor umulur ki Müslüman olursunuz umulur ki Allah'a şükredersiniz değil mi umulur ki hidayete erersiniz ve nimet Allah'ın konduğum yahut yardım bir vesile kerimide. Allah'ın nimetine şükrediniz eğer Allah kulluk ediyorsanız. Şimdi yaratılışının cismin gayesi nedir? Ve ma khalaqtul cinne ve'l illa liya'budu. mabut olmak? Yani apt olmak. Kulluk, kul Ne demek? Bakın Kur'an'ı bir okuyun. Şimdi 3 ayet okuduk. 4 ayet okuduk. Ve orada insanların Allah'a kulluğunun ne olduğunu allah Teala bize izah ediyor, anlatıyor. Basit, en bize basit gözüken bir adres alma olayını düşünün. Oradan hareketle neler izah ettik? Allah Hazretleri neler nasip etti, söylendi? Bunları düşündüğünüz zaman, tefekkür ettiğiniz zaman, yeryüzünde yaratılışımızdan, anne karnından çıkarılmamız, üç merhaleden geçmemiz, efendim ana karnına işte rahmine şöyle düşüyorsunuz, sonra şöyle mudga oluyorsunuz, sonra, sonra alak oluyorsunuz, sonra mudgaten muhallaka oluyorsunuz, sonra sizi başka bir surete çeviriyor, sonra size kulak veriyor, göz veriyor, kalp veriyor allah Teala, annenizin karnında. Yediriyor, içiriyor, besliyor. Dokuz ay, on gün. Hem emin bir yerde, o kadar rahat bir yerdesiniz ki, orada yaşamak mümkün değil. Nasıl yaşar? Ha tekrar annesinin karnına koysanız yaşar mı? Doğurur kazanır. Peki nasıl yaşıyor o zaman? değil ki Demek ki bir sahip, bir halik, bir razık var. Rahim, merhamet sahibi olan bir Allah var. Ve يَنْزُرُوا إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْلِ الْعَرْضَ بعد موتها, كَذَالِكَ يُحْلِ الْمَوْتَى Yerizde Allah'ın eserlerinin, rahmetinin eserlerine bakınız. آثَارِ رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinin eserlerine bakınız. Ölü olan toprağı nasıl sonra diriltiyor? فَا اِذَا عليها الماء الْمَاءَ وربت ve وَاَمْبَتَتْ min kulli زَوْجٍ بَهِيْجٍ Biz yeryüzüne toprağa suyu indirdiğimiz zaman, o kurak mevsimden sonra, tamam mı? Kurak sonbahardan ve kurak yazda veya kıştan sonra, o kurumuş topraklara gökyüzünden yağmuru indirdiğimiz zaman, o toprak bir titrer böyle kendisi, toprak titrer, hayat bulur, canlanır ve sonra kabarır, ve her güzel çiften gözü, gönlü okşayan çiften bitir. Şimdi Allahu Teala yani bize kainatı nimeti olarak verdi ve bize belli görevler vermiş, belli şeyler bizden istiyor. Biz bu çerçevede baktığımız zaman bunun dünya olmadığını görüyoruz. Fakat dünya bunun neresidir? Dünya bunun geçici olmadığını aldanma olayıdır ki bu da şeytanın felsefesidir. Şeytan, Adem'le Havva'ya Allah sizi cennette ebedi kalmayasınız diye bundan yemeyin dedi size diyor. Burada da diyor ki, bundan yiyiniz yoksa ebedi kalmasınız. Bu dünyaya tapın, ibadet edin, şehvetlerinize, arzularınıza, hırslarınızı istediğiniz kadar doyun, Sonuna kadar tamam mı? Her şeyinizi doyurun tadını alın diyor. Yoksa diyor öleceksiniz. Şeytan orada ne söyledi? İlla emtekune minel halidin Halidin ebedi ölümsüzlerden olmanızı istemediği için Allah diyor size bunu yemeğiniz dedi diyor. Lanetullah Burada da ebedi kalacakmışız gibi bize öbür tarafı unutturup buraya bağlıyor. İşte dünya nedir? Şeytana uyma ve nefse kul olmadır. Budur dünya kardeşim. Şu dünya olur mu ya? Sizin için yarattı diyor. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا fil الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde olan her şeyin, topunu, hepsini, tamamını sizin için yarattı. Bunlar cennette de var bu nimetlerin birçoğu. Niye bu dünya olsun ki? Niye bu kötü olsun ki? O bakımdan dünya Allah'tan uzaklaşmaktır. Dena et. Yani Allah'ın verdiği yüce makamdan faziletleri terk etmek aşağılara inmektir. Bu aşağılara inmek işte şeytanın seviyesine inmektir. Hani şeytana niye secde etmedin? Niye seni secde etmekten alıkoyan neydi? Ben niye onu secde değilim ki? Sen onu topraktan Bakın bu, bu nükteye iyi dikkat ediniz. Sen onu topraktan, beni de ateşten yarattın. Ama Mellon bu tarafta ne yapıyor? Topraktan yaratılan adamı getiriyor toprağa kul etmeye çalışıyor dünyaya. İşte dünya dediğimiz o oluyor. Kul yapmak istiyor seni. Toprak uğruna kanlar döktürüyor. Zulümler ve haksızlıklar yaptırıyor. Üç karış toprak için. Halbuki asıl görev vazife nedir? Şeyde, hadid suresinde Allah Azze ve Celle öyle buyurur: Leqat ersel ne Rusalna bil beyinatı ve anzalna mağhümü Kitâb ve al-mizan, liyqumun nasu bil-qist, ve anzalna al-hadîd fih sib fihi ve Allahu ve bil Ayet okunurken konuşmayın, ve dinleyin. Allah'ın emridir. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ve وَأَنْصِتُوا Haram işliyorsunuz. Şaka değil ya. Rabbiniz konuşuyor, ben konuşmuyorum kardeşim. Rabbinizin kelamı bu. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونُ Umulur ki rahmete kavuşur.